Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapacağız? Ne yapalım? biz yapalım? Tüyan mı olalım biz? Azın. Şu muslu neremize yakışalım. Allah diyenin neresine yakışalım? <gülüyor> Birbiriyle karşı gelip ne olmalı? Çıkan muhafaza. Ya Allah! Efendimiz'in nisandan duydum. Allah! Ona hakaret edenleri veli derecesinden çıkar manca öldürme Ya Efendim Allah! Evliya bu yaptığı hakaret Allah'ına vesile olarak evliye olarak ölsür diyor. Kimseye inkisar etmen diyor. Ancak dua edin. Allah'a izah etsin. <gülüyor> dua edin. Yakışmaz bize. İlkisar da yakışmaz. <gülüyor> la hule ve la kuvvete yakışır. Hasbunallahu ve nîmellekin yakışır. Allah'ın gayretine tokanmanın için boyu bütmek yakışır dedi Aslan mutfuda var hocam muhakkak hayretullah atanacak iş çoğaldı. Boynunuzu yıkamadık. Sadıklar <gülüyor> boynunuzu. Boynunuzu gören Allah'ımız var. Gözümüzden dökülen, yaşı gören Allah'ımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar. <gülüyor> ah. İnsanlar arasındaysanız diliniz Yer Dördüncüsü. Sufradaysanız büyüyüp insanlarla yemek yiyorsanız elinizden boğazınıza sahip olun, edepli, yani lokmanınızı edepli alın, kaşınızı çok doldurmayın, ee, lokmanınızı küçük alın, böyle edip riayet ederek yiyin, iyi mi diyor 4000 peygamberin tevsiyaları arasında daha 5 ile 6 var kaldı şimdi, 7 ile 8 kaldı diyordu. İki şeyi daima hatırlayın, iki şeyi hatırınızda dursun. Birisi Allah geleceğe, Allah hatırınızda dursun, daimi dursun. Durut duramıyor, tahdirecen vardır ya bunlar, muhakkak yani evler. Ne yapma, afrobüleyi minhabil gelecemez. Allah hatırından çıkmaz, Sapt edilmez. Çünkü kalpte gayecilik var. Kalbin ismi, Arapça hocalarımızın yanında hayal ediyorum derler. Affederler inşallah. Taklip, dönücü, kalp sağa sola besbesel diye yani çok dönüyor. Onun için mutmainne olmayınca huzuru dahil olmaz. Efendim, Allah'ı unutmayın. Bir de ölümümüzü unutmayın. Ölüm hatırıda dursun. Şuradan girerken, daha binmiş gelirken, takmamaklaşmış, bir de sohbet etmiş. Vay kardeşim filan. Kardeş, ne, şey, ne sohbet değilmiş, ne muhabbet değilmiş. Öyle olunca iyi yerde olalım, iyi yerde ölelim. Dere kardeşim ne diye kötü yerde olup da kötü öleceğiz. Yaşadığın gibi ölün, öldüğün gibi kaçak kaçalım. Kimlerle seviştinse yuhşerul berumâ ben ağırda Onları rahatlayacağım oğlum Cennete âlâ yerim olur inşallah Niye tahvede olalım, niye gazinede olalım, niye kumarda olalım Niye beynamazrıtta olalım, nevi qibette olalım, niye iftira'da, ne nennemmazlıkta Niye pardula nede olalım <gülüyor> Dört sana var da imaniğin gayr olduğu yer şöyle imaniğin inandığı yer ne oluyor? Hayır, hiçbir kardeşimizi taliz altında tutmadım. Bir Ömer Bey e ne çıktı? O yüzden bizi bir çeşit şey çıkardı. İngilizler onlar şehirce belediyede öldüler ama tadlıyken geliyorsun. Kimi taleni de sorun vermiyor. Aa, benim meslek malum, onlarla çok değil. Allah'ım, aşağı düşürmezsen ben bunu bilmiyorum. Hiçbir şey istemem, hiçbir sıfat istemem. Allah'ınız asma istemem. Allah! Allah'ımız mülalemez! 7-8, iki şeyi de unut! İki şeyi unut kesin! Nereyi unuttum? Başkalarına yaptığın ihsanı! Ama bir iyilik yaptıysa, ondan sonra kötü bir gelecek mutlama! Söyleme! Fasri getirme! Bir yerde büyük bir fena geliyorum, fena'ımıza sorma! Yok dedi, gelmez ondan! Nereye? Yani ben oraya iyilik etmedim İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez kendini. Hekime iyilik edersen sakın ondan geldi. Bu adam sana bir kötü Ne oluyor ya Resulallah? İyiliği benim rızam için mi yapmış, yoksa o adamın için mi yapmış, O okulumu imtihan ediyorum. Benim için yaptıysa onun yaptığı, ona yaptığı iyiliği başına kalkmayacağım. 4 sene iyiliği geçse de bitecik de ağzına bizim sıfırada peyniriz. Başkıyı bizden aldanır. Geçse 4 senelik küllüye mahvalıyor. Yani Çünkü Allah için olmamış. Kul için yapmışsın. Başa ara kalkmışsın. Niye yarar? Onun için diyor ki, buyuruyorlar ki, başkalarına yaptığın yasanı unutacaksın. Başkalarının sana yaptığı kötülüğü de unutacaksın. ...unulamıyorum efendim, öyleyse Kabil insan değilsin. Akrabanın akrabaya kimse bilmez mi ettiğin, akrabanın akrabaya akrabitmez ettiğin demişler. Yani akrak gibi sokar, e ne oluyor, sokturdan sokar, akrak çimiş çimiş çimiş ağrır, innel vatı ne yedin, ceviz gövgöz ceviz gibi devam çiğren... İsparta süler, süler, süler, süler ama geçer gider. Bir gün sürer, çok sürerse. ya yani kim Allah'ın sattığı seminer açıyor, çıkmıyor içinden bir ara çıkarın diyor. Olay ne diyor? Bu zikrullah ister, Zikrullah ister, ibadet ister, yetişme ister, olgunluğu ister o zaman çıkar gider. Yoksa oradan daha çok viziv kaka uşun da affede ah bir de gelip geliyor fil salatli laye ya da ederse mesela eder. Ta işte şey çok yazdırdım, bu riyos sohbeti. Yarınas sıkıştım biraz. Biraz devam et yat. Anca bu kadar burada. Bu kadarla iktifa edelim. Sağınıza senin mübarek aleyniz. En bi ayvel mesare alhamdulillah rabbil alamin. Veza lillah <gülüyor> taala. Fatih Evet. Ah. Hah. Eten zahiri fal siyakla de aslın. Yüzlerine ziyaret eder. Göz ziyareti yapar, zevkimizi tatmin eder. Söylediklerimizde bir şey yok ya. Göz ziyareti yapıyor diyoruz. Sen Allah'tan gördüğümüzde. <gülüyor> İyi ki namazı <gülüyor> da kesmişsin. Sen hemen ben de şu yerimize gideyim. <gülüyor> Rahmetimizle hacımizam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Uyuh. <gülüyor> Ra ya beldeni giderdi az yap yap dönüyor katrenya mi mar dicrullah ile yap yap dönüyor katrenya mi mar dicrullah ile derdin deva ya ebişe kalbinin tafa ya enika Lütfu ata ya erişe, ata rızık rullah ile. Lütfu ataya erişe, ata rullah ile. Fikri krem gör, bir hatt tekbere te gör. Kalbin bu attare gör, ata rullah ile. Kalbin bu de gör, ata rullah ile. Dervatlı canan olur, can meksebi irfan olur Kalbin baharistan olur, eshar zikrullah ile Kalbin baharistan olur, eshar zikrullah ile Sadı ola geri geri olur, hakikat mazharı Nusret bulur, sinat geri Dervat zikrullah ile Nusret Din aç geri, serdar zikrullah ile Gali bulur zikri hıda gitsin nazardan maşiva. Rabbül lisan ol daima, kustar zikrullah ile Rabbül lisan ol daima, kustar zikrullah ile Sönmezde geldi bak, buldu bu alemler vücud Hakkı hıda yakılı şuhud, envardik hullah ile Hakkı hıda yakılı şuhud, envardik hullah ile Gider şekli inkara dan geçmeldi yolcu gider on my guest down frederick elfinde yolcu ister doğru yol o üst böyle ol bu kesret der Niden ey <gülüyor> katil Tenhide gel, tenhide Terk edip kibrikini İhya ede Gördini İste hakta tenhida Tenhide gel, tenhide İste hakta Yakini, tenhide Gel, tenhide Mativa'dan Gözün yoğun Ne umarsan haktan Gitsin gönülden Bu bağ ne zaten, hiç against okay. per gora zikru ala ile perre ile ara nesin It's Florida. All Allah, la ma'bud illa Allah, la Reza daram